أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفتل الصلاه واتم التسليم على اشرف المرسلين sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını okuyoruz. Allah'a yaklaşmanın yollarından bir tanesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını öğrenmektir. Başta da söylediğimiz gibi bu başlı başına bir ibadettir. İlimlerin en güzeli en güzeli tanımaktır. Biz ilimleri iki sebepten dolayı öğreniriz. Bir Kur'an'ı tanımak, Kur'an vasıtasıyla Allah'ı tanımak, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak. İlimlerin en şereflerinden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak olan siyer veya şemail ilmidir. Alimlerin birçoğu, birçok alim bu ilme kayıtsız kalmamıştır. Fakih bununla ilgili mutlaka bir kitap vardır. Müfessir müfessirdir ama bununla ilgili mutlaka kitabı vardır. Hadisçinin bununla ilgili mutlaka kitabı vardır. Çünkü bu ilimlerin en şereflisidir. Allah subhanehu ve teala bize merhamet etsin. Allah subhanehu ve teala'nın irşadıyla biz bu sene buna başladık. Bu da Allah'ın yol göstermesi. Başka bir de başlayabilirdik ama Allah bize ben hüsnü zannediyorum ki bize doğru yolu gösterdi ve bu sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle iştigal etmek, onunla meşgul olmak, onu anlatmak, Allah'a hamdolsun bunu ben kendim içinde büyük bir kazanç kabul ediyorum. Allah subhanehu ve teala sizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmayı bana nasip etti. Allah'a hamdolsun bu sizin içinde Allah'ın bir hidayetidir. Bu sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlemek size de nasip oluyor. Rabbim, رَبَّنَا آتِنَا مِلَّدُنْكَ ve وَهِيِّ لَنَا min اَمْرِنَا رَشَدًا işimizde doğruya, en doğruya isabet etmeyi bize nasip etsin. Ali İbni Ebi Talip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatırken sayfa 31 o insanlarla çekişmezdi diyor. İnsanlarla çekiş, çekişmezdi. Müslümanların arasındaki hukuksuzluk yani problemlerin en temel kaynaklarından bir tanesi çekişmektir. Zaruret olmadığı müddetçe Hiçbir Müslüman'ın sözüne itiraz etmeyin. Zaruret olmadığı sürece. O öyle değil. Demeyin. Öyle veya değil. Demeyin. Çekişmeyin. Yalnızsa da çekişmeyin. Doğruysa da çekişmeyin. Zaruret değil. Yoldan geliyoruz. Bir kaza gördük. Kırmızı bir Mercedes nasıl devrilmiş? Mercedes değildi. Gerek yok demene gerek yok demene. Yani sen ondan sorunu değilsin. Onu düzeltmekle mükellef değilsin. O arkadaş önemli bir ihbarda bulunmuyor, haber vermiyor ki düzeltmekle mükellefsin. İlimden bahsetmiyor ki düzeltmekle mükellefsin. Bir olay anlatıyor. Ya dili sürçtü, ya yanlış gördü, ya da velev ki yalan söylüyor. Bu çok kötü bir ahlaktır. Bu ahlak çok Müslüman'da vardır. Bazılarında zirve yapmıştır. Biz burada konuşuyoruz. Oradakinin hiç ilgisi yok. Konuyla, mevzule hiç ilgisi yok. Öyle değil diyor Ya seninle bir ilişkisi yok öyle değil diyecekse bu adam da söyle değil mi? Evet. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ahlaklanmak isteyen kimse olumsuz hiç konuşmasın. Olabildiğince çekişme içerikli söz sarf etmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok konuşmaz ve çok mal edilmezdi. Geçen hafta bunun üzerinde durduk. Maalesef en büyük problemlerimizden bir tanesi budur. Kendimizi konuşmak zorunda hissediyoruz. Kendinizi konuşmak zorunda hissetmeyin. Kendinizi konuşmak zorunda hissetmeyin. Size bir şey sorulduğu zaman konuşursunuz. Nasihat etmek istediğiniz zaman konuşursunuz. Ya da Müslümanlarla beraber gönlümüzü rahatlatmak için de konuşuruz. Şu demek değil yani bir araya geldik oradan buradan bahsetmek, hoş, güzel, ferah şeylerden bahsetmek. Bu da caizdir bu. Ama bunlardan bahsederken abartmak haramdır, yalan söylemek haramdır ve güldürmek için konuşmak haramdır. Bu da yanlış. Güldürmek için konuşmak nedir? Haramdır. Çünkü güldürmek için konuşmak, karşıdaki gülsün veya hoşlansın diye içine yalan, yanlış veya eksik veya abartı bazı şeylere katmaya gerek yoklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle de değildi. Mal edinmek için uğraşmazdı. Min husni islamil mer'i terkuhu ma ala ya'nihi Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmişti. Bir şey seni ilgilendirmiyorsa onu ne yapacaksın? Terk edeceksin. Onu bırakacaksın. Ondan ne yapacaksın? Uzak duracaksın. Seni ilgilendirmeyen şeyden ne yapacaksın? Mutlaka ama mutlaka uzak duracaksın. Daha önce anlatmıştım değil mi? Sana ne ve bana ne? Nereden geliyorsun? Sana ne. Nereye gidiyorsun? Sana ne. Aa, e, evden geliyorum, bana ne. İki kaide hiç unutmayın. Seni ilgilendirmeyen şeyi öğrenme. Karşıdakine ilgilendirilmeye şeyi de ona verme. Ben evden geliyorum, bana ne? Seninle evden geldim. ben ilgilendirmeyeyim ki. Bana lazım değil. Benimle çok konuşmak istiyorsam bir tane hadis söyle. Çok fazla konuşmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi, boş konuşmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi, Yok. sen son zamanlarda hep bir konudan bahsediyordun. Niye? Onu araştırıyordun çünkü. Yoğunlaştığınız bir şey varsa, yoğunlaştığınızı dile getirirsiniz. Gece gündüz kitap okuyorsan, onu anlatırsın. Bugün akşam git biraz sahabe hayatı oku, yarın akşama kadar seni gören, ya bir sahabe var şöyle şöyle olmuş böyle bunu anlatacaksın. Yoğunlaştığımız bir şey olmayınca, okuduğumuz bir şey olmayınca, öğrendiğimiz bir şey olmayınca ne yapıyoruz? Konuşacak bir şeyimiz yok. E bir araya geldik böyle boş boşta duramayacağız ne yapacağız? Boş boş konuşacağız. Kendinizi dolu şeylerle doldurursanız boş şeyler uzaklaştır. Mesela bu bardak gibi işte. Şu an boş. Ona biraz su doldurduğun zaman dolar. Yok su doldurmasanız boş olur işte böyle. Kendinizi dolu şeylerle doldurursanız boş şeyler sizi terk eder. Bir araya geldiniz de onu konuşursunuz. Ya onu sorarsınız ya onu anlatırsınız. Unutmayın bilgi kalbe girdiği zaman bir an önce bir başka tarafa atlamak ister. Bu yüzden okuyanlar çok bir şeyler anlatmaya çalışır, bir şeyler şey yapar. Şurada ders yapıyoruz. Belki de bu ders yapmamızın birçok birçok birçok sebebi vardır. O sebeplerden bir tanesi de bilginin dışarıya çıkma isteğidir. Kitap okursanız, hadis okursanız, Kur'an okursanız, günlük bir şeyler öğrenirseniz bir araya geldiğinizde konuşacağınız konu okuduklarınız olacak. Deneyebilirsiniz. Bugüne kadar pazartesi veya salı günleri oturuyorsunuz. Ne konuştuğunuzu, ne sohbet ettiğinizi kendiniz biliyorsunuz. Herkese birer sabah hayatı, beşer tane de hadis ezberleme görevi verin. Öbür pazartesi oturduğunuzda sohbetin konusuna bir bakın nasıl değişecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı şu üç şeyi terk etmişti. İnsanları kınamayı terk etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah'ın hudutlarına, muhalefetten dolayı insanlara tepi gösterir. Onun haricinde insanlara kınamazdı. Herkes kusurludur. Allah'ın yanında her birimiz ayrı, ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı kusurluyuz. Allah peygamberlerinin kusurlarından bile bahsetmiş. O halde kınamak nedir ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimsenin kusurunu araştırmazdı. Kusur karşınıza geldiği zaman bile gözünüz yumacaksınız. Birisi bir Müslümanın kusurunu. Geçenlerde... <gülüyor> Konya dışından iki tane misafir geldi. Müslümanların kusurunu duymuşlar ama inanmamışlar. Ve bununla da "Bak görüm hocam, inanmadık." Dedim ki, inanıp inanmamanız önemli değil. Niye duydunuz? Niye duydunuz yani? Ben niye duymuyor? Müslümanların kusurlarını duymayacaksınız. Araştırmayacaksınız. Öğrenmeyeceksiniz. Müslümanların kusurlarını size getirenlerle arkadaşlık keseceksiniz. Kardeş sen Müslümanların kusurlarını bana getiriyorsun. Bu ahlakından sen vazgeçinceye kadar bizden uzak dur diyeceksiniz. Öyle bir arkadaşın size bir faydası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları ya misk satan miskciye ya da demirle uğraşan körükçiye benzetmiştir. Misk satan yanında durursan ne olur üstün güzel kokar. Demirci'nin yanında durursan demir ispas kokar değil mi? Gerek yok. Öyle bir insanın bize ihtiyacı... Bizim ihtiyacımız yok öyle bir insan. Kimsenin ihtiyacı yok. O insan sizi Allah'a yaklaştırmayacak. O insan sizi cennete yaklaştırmayacak. O insan sizi cehennemden uzaklaştırmayacak. Maalesef bugün hem kusur araştırmak hem kusurları yaymak hem kusurları ifşa etmek bu kadar ahlaksızlık varken bu ümmet iflah olur mu? Olur mu? Adı da şu oldu. Kusurları ortaya çıkartalım ki bir diye yapamazsın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin kadar bilemedi değil mi? Bu din bunu bilmiyordu. Bu din bunu bilmiyordu. Bunu emretmedi. Sen bunu teşhidle buldun. Ortaya çıkartalım herkes bilsin ki bir diye yapamazsın. E din böyle bir şey emretmedi ki. Eğer bunda bir hayır olsaydı, bunda bir fazilet olsaydı din bunu emreterdi. Allah bunu emrederdi, Resulü bunu uygulardı. Birlerinin gider kusuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın 23 yıllık ve ondan sonraki yaşantılarında bir tane ama bir tane Müslümanın kusurunun araştırılıp ifşa edildiği vaki değildir. Geçenlerde bir yazı okumuştum doğru yanlış bilmiyorum ama çok etkilemişti beni. Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi'nde tepeyi terk edenlerin isimleri belli değil diyordu. Okudunuz mu bunu siz? Çocukları bile bilmiyor diyordu. Sorunları bile bilmiyor. Bizim dedemiz bir şey o demiyor. Ve şu cümle çok etkili oldu. Aradan yıllar geçti. Siyasi olaylar oldu. Birbirlerine düştüler. Cemel'de sıffinde. Orada bile ya zaten sen Okçular Tepesi'ni terk eden adamın demedi kimse kimseye. Etkili olduğu için yani belki yani işin detayını, ilmi boyutunu bilmiyorum. Şu an ilim makamında değiliz. Vaaz ve nasihat makamında olduğumuz için bu yeterli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevabı olmayan konularda konuşmazdı. Konuştuğunda yanında oturanlar sanki tepelerinde kuş varmış gibi susarlardı. İlim öğrenilirken başında kuş varmış gibi susman gerekir. Bu deyim nereden geliyor bilen var mı? Ha? Nereden geliyor? Develerin başına kuşlar konuyor. Develerin başındaki bitleri mi ne yiyor? O da bunları rahatlıyor ya Hoşuşmasın diye böyle duruyor. Hiç inmiyormuş. Başında sanki kuş varmış gibi dinliyor. O susunca konuşurdu. En önemli adet kural arkadaşlar. Biri konuşurken asla konuşulmaz. Ben burada konuşayım burada iki arkadaş kendi arasında sohbet ediyor bu olmaz. Bunlar edep kurallı işte. Şimdi lafı burada keselim başka bir yere getirelim. Dünyanın Herhangi bir liderinin hayatını anlatan kitaplara bakın. İnsanlar konuşurken o susardı. O konuştuğu zaman insanlar susardı. Kimsenin kusunu araştırmazdı. Kimseyi ayıplamazdı bulamazsınız. Var mı? Dünyanın herhangi bir liderinin hayatını, şemaili, başarılarını anlatan bir kitap. Hiç fark etmez. Dini lider olur, dünyevi lider olur, komutan olur. Bakın arkadaşlar bakın burada yüzünüzün gülümsemesi gerekiyor. Biz öyle bir lidere sahibiz ki bizim liderimizin hayatını okurken okuduğumuz şeylere bak. Kemalistler bundan mahrum. Onlar liderlerin hayatını okurken boş şeylerden bahsetmezdi diye bir bölüm yok onların liderinde. Var mı? Yok. Konuşma adabını öğreniyoruz biz emirimizin, liderimizin, önderimizin hayatından. Konuşma adabını öğreniyoruz. İnsanlarla ilişki adabını öğreniyoruz. Her şeyi öğreniyoruz. Bakın. Ben burayı okuyup geçecektim geçen haftaki gibi. Yok. Burada duracağım. Bu durulması gerekiyor biraz. Bunu başka öğrenebileceğimiz kimsemiz yok bizim. Bir biri bir kişi var o da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O halde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına Müslümanlar muhtaç, Müslümanlar kadar kafirler de muhtaç. İnsan olmak isteyen, adam olmak isteyen Adam gibi adam olmak isteyen, adam gibi bir yaşantı sergilemek isteyen, herkes Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına muhtaç. Herkes liderliği getirsin, herkes önderliği getirsin, hayatından bahsetsin. Tamam seninki çok güzel bir komutan olabilir, seninki büyük bir savaşçı olabilir, seninki ülkeler fethetmiş olabilir, seninki büyük bir filozof olabilir, seninki çok büyük buluşlar bilmiştir, bulmuştur ama benimki adamlığı öğretiyor, insanlığı öğretiyor. İnsan gibi insan olmayı, adam gibi adam olmayı öğretiyor. Ve Allah'a olsun bu büyük nimete sadece biz kavuşmuşuz. Bizden başka kavuşan bir ümmet yok Elhamdülillah Rabbül Alemin. İnsanlar onun yanında asla münakaşa girmezdi. O konuşurken konuşacak olan olursa onu susturur, konuşması bitene de konuşturmazlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyorsa kimse araya sokmazlardı. Ashabın onun yanında konuşması ilk konuşanın söze başlamasıyla idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların güldüklerine güler, hayret ettikleri şeye o da hayret ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutedi idi demek bu. İnsanlar gülümserken takva pozları kesip bir karşı suratla gezmezdi. İnsanlar mutluyken takva numarası yapıp böyle ciddi falan takılmazdı. İnsanlar mutluysa onlarla beraber mutlu, insanlar hüzünlüysa onlarla beraber hüzünlü. İnsanlar bir de hayret etmişse o da onlarla beraber hayret ediyor. Ortam neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyor bitti. Allah'ın razı olmadığı hariç ortam neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyordu. Buna çok örnek verilir de örnek vermeyeceğim. Yabancı bir kimse geldiği zaman, bedevi bir kimse geldiği zaman kaba bir şekilde konuşursa ona sabrederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı böyle insanları bilerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine getirirler. Çünkü ashab-ı kiram her şeyi soramıyor ya. Bu kaba saba adam direkt soruyor. Ondan dolayı adamlar tutup getiriyorlar bedevileri. onlarda da soruyor. Ve ashab da ondan öğreniyor. Çünkü ashab nezaketli, Her meseleyi soramıyor, her şeye giremiyor. Ama adam geliyor, ey Muhammed bu böyle mi deyip çıkıyor. Ashab-ı da bilerek böyle adamları getiriyor bedevileri. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyor, buna da bir şey demiyor. Bu da güzel bak değil mi? Bunu biliyor, buna da bir şey demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını size arz ettiğini gördüğünüz zaman bunu hemen karşılayın. Bir ihtiyaç sahibi size gelir de benim şu ihtiyacım var derse onu karşılamak için uğraşın. Olumsuz olmayın demek. Ne demek bu? Olumsuz olmayın. Yapabileceğin elinden bir şey varsa yap. Daha önce de bunun nasihatini yapmıştım ben size. Sizden ne istenirse tamam değil. Sizden ne istenirse tamam değil. Uzatın elinizi. Yapmaya çalışın. Olmadı. Gelin. Kardeşi yapmaya çalışın Olmadı. Bunda icra alırsınız. Yok dediğiniz zaman hiç icra alamazsınız. Evet. Devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem övülmeyi hiç kabul etmezdi. Çünkü övülmek Allah'a mahsustur. Öyle değil mi? Öveceksin Allah subhanahu aleyhi ve beni övme. Zulme girmedikçe kimsenin sözünü kesmezdi. Bir kimse kötü konuşursa ya men eder ya da ayağa kalkar konuşmasını keserdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının arasında herkese ayrı ayrı ayrı, ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ilgi gösterirdi. Herkes zannederdi ki en çok bana ilgi gösteriyor. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Hiçbir liderin, hiçbir önderin tarihte geçmiş yaşamış hiçbir büyüğün hayatından bahsedilirken böyle bir şeyden bahsedilmez. Çünkü o en yüce ahlak üzere olan bir insandır. Bunu nübüvvetin delili değil de nedir? İslam'ın hak din olduğunun delili değil de nedir? Ey müşrikler, şu teknoloji çağında bile şöyle bir adam çıkartamadınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin orta çağ dediğiniz, orta çağın karanlıkları dediğiniz, ahlaksızlığın, her türlü sahtekarlığın, her türlü zulmün, her türlü adam kayırmanın, her türlü pisliğin yaşandığı, dolu dolu yaşandığı bir toplumda, Böyle bir adam çıktı. Bu olsa olsa bir peygamberde başka bir şey değildir. Peygamberden başka böyle bir şey çıkmaz. Tarihte sadece ikincisi çıkmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturduğunda herkese ilgilenirdi. Onunla oturan Resulullah'ın nezdinde kendisinden daha kıymetli biri olabileceğini düşünmezdi. herkese öyle ilgileniyor ki adam diyor ki Resulullah'ın yanında en kıymetli benim demek ki. En çok benimle ilgileniyor. Bir gün bir adam geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutbedeydi. Ya Resulallah, ben dinimi sormaya geldim. Dinini sormaya gelen, onun ne olduğunu bilmeyen yabancı bir adamım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi bıraktı. Hutbeyi bıraktı. Adama gitti. Kendisine sandalye getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sandalyeye oturdu. Allah'ın kendisine öğretmiş olduğu bilgilerden adamı öğretmeye başladı. Sonra hutbesine döndü ve sonuna kadar hutbeyi tamamladı. İmam demeye diyor ki demek ki adam iman ve İslam'dan bahsediği soracaktı. Çünkü iman ve İslam'dan sorulduğu zaman o sıraya cevap vermek farzdır. Kufi'ye gittim. Mescide girdiğimde Kays kabilesinin İbnül ül Müntefik denilen bir adam baktım. Şöyle diyor. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilince onu görmek istedim. Arafat'ta, Arafat'ta haç esnasında Resulullah'la karşılaştım. Yanına yaklaşınca bana birisi geri dur dedi ve sellem adamı bırakın dedi. Bir ihtiyacı var dedi. Bırak adamı adam çıkmış gelmiş ihtiyacı var. Hani bir kadın yaşlı bir kadın diyor ki ben onun diyor gittim diyor kapısında diyor bekçi yoktu. Belki de dünyanın korunmaya en çok lazım olan kişi ama kapısında nöbetçileri yok, koruma polisleri yok. Tüm dünyaya düşman olmuş, tüm dünyayı kendisine düşman edilmiş. Her an her şey olabilir. Bugün açın internete en korunaklı devlet başkanları değil, adamı havada uçarken, beş tane de uçak yanında uçarak gidiyor korumak için. Türkiye'de Cumhurbaşkanı koruması bitmiyor değil mi? Seyrettiniz mi çok görüntüleri? Bitmiyor. Gidiyor da gidiyor. Bitmiyor. O yerden gördüklerim havadakileri harç. Ben havadakileri de gördüm, canlı anlayacağım. Ama dünyanın tamamını kendisine düşman edilmiş Her an her yerden kendisine suikast yapılabilecek bir darbe gelebilecek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kapısının önünde bir bile yok. Çünkü o Allah'ın koruması altında. Allah onu koruyor. Öyle değil mi? Mekke'de korumadım Mekke'deyken korudu. Mağarada korumadı mı? Mekke'de yatandayken korumadı mı? Kabe'deyken korumadı mı? Medine'de de onu korudu işte. Bineğinin yularından tuttum diyor. Sonra dedim ki size iki şey soracağım. Beni cehennemden kurtaracak olan şey nedir? Beni cennete sokacak olan şey nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzüne baktı. Sonra güzel yüzünü bana çevirdi ve şöyle buyurdu. Sorunu çok güzel sorun ama çok büyük bir soru sordu. Allah'a ibadet et. Ona hiçbir şey ortak koşma. Farz olan namazı kıl. Farz olan zekatı ver. Ver Ramazan orucunu tut. Bitti. Bundan üzerine durmayacağım. İbadete, şirk bundan üzerine durmayacağım. Konumuz değil. Konumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öğrenmeye geliyor. Yularından tutuyor. Soruyu soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap veriyor. Bir kadının aklında bir şey varmış. Ya Rasulullah sana danışacak bir hacetim var dedi. Yaşlı bir kadın. Bu rivayetin rivayet edilmesinin sebebi şu. Kadına hiç değer verilmez. Bir kadın gelip de konuşacak olsa yüzüne kimse bakmaz. O dönemde. Yaşlı bir kadın geliyor devlet başkanına. Sana bir şey soracağım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey filancanın annesi. Hangi yolu seçersen seç, oraya gidelim, orada ihtiyacını göreyim diyor. Sorunu sor. Demek ki kalabalık bir ortamda sorma, kadınla bir kenara geçecek, orada soracak. Ardından kadınla birlikte bir yola çekildi ve kadının sorusunu sordu. Ona da cevap verdi, kadın ihtiyacını giderdi. Kadın oturdu, Ebu Davut'un rivayetinde, Resulullah da onun yanına oturdu. Kadın ihtiyacını arz etti. Dışarıda olduğu için halvet olmaz budur. Ne olmaz? Dışarıda olduğu için insanların arasında zaten... Şerhinde o şekilde geçiyor. İmam devre diyor ki yani baş başa kaldığı manasında değildir. Şurada sokaktasın. Bir kadınla baş başa kalmak nerededir? Halvet. Halvet hali nedir? Bu da ihtilaflıdır. Sokakta olduğu sürece halvet hali olmaz diyor. Halvet hali içeride olur diyor. Evde, kapalı alanda, kapalı yerde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın, yaşlı bir kadın geliyor bir şey soracak veya bir ihtiyacı var veya bir şey isteyecek kendisine öyle değil mi? Kenara çekiliyor, dinliyor, ihtiyacını gideriyor, geliyor. Bilmem ne bakanı, yaşlı bir adamı görünce elini cebinden çıkarmış. Televizyonlarda el kere gösteriyor. Yaşlı bir kadın bir şey söylemiş, başbakan da, cumhurbaşkanı da onu dinlemiş filan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim bizim önderimizin günlük hayatı böyle zaten. Bir tane yaşlı gelmiyor, bedevisi de geliyor. Öyle değil mi? Bedevi geliyor, mescide işe ip ediyor. geliyor, yakasından tutuyor, öbürü geliyor bilmem ne yapıyor. Elhamdülillah Rabbil alem, biz böyle bir lider'e sahibiz. Hocam biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını öğreniyoruz ama öğ eğitimciliğinden bahsediyoruz. Niçin? Aynı konuya tekrar dönüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimci kişiliğini tam olarak bilmekten geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını tam en iyi şekilde öğrenmek istiyorsanız onun eğitimci kişiliğini öğreneceksiniz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına dair her şey onun muallimliğinde mevcut. Cömertlik mi orada var? Güzel söz mi? orada var? İyi davranmam mı orada var? Merhamet mi orada var? İlgi mi orada var? Tevazum orada var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına dair her şey onun muallim olması da var. Şimdi geriye dönüyoruz. Siz bu dersleri sadece dinliyorsunuz, not almıyorsunuz, önemsemiyorsunuz. İbadet maksatıyla geliyorsunuz olsun. Ben başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muallim kimliğinin için öğreniyoruz. Oradan başladım değil mi? Birinci madde olarak neyi saydık? Allah içinizden ümmi bir peygamber gönderdi. O peygamber size Allah'ın kitabını talim ettirir. Peygamber dediğimiz zaman akla ilk gelen nedir? Muallim olmak. Peygamber dediğimiz zaman akla ilk gelen iyi bir aile babası değildir. Evet peygamber iyi bir aile babasıdır ama Rasul eşittir iyi bir aile babası değildir. Rasul dediğin zaman iyi bir komutan akla bu gelmez. İlk gelen bu değildir. Rasul dediğin zaman tüccarların en mükemmeli akla gelmez. Bu gelmemeli. Rasul dediğin zaman akla ilk gelen muallim bitti. Çünkü o tevhid öğretmek için gelmedi mi? La ilahe illallah öğretmek için gelmedi mi? Dini öğretmek için gelmedi mi? Ve yuallimu'l kitabe ve'l hikmete ve yezkîhim. okumak kitabı talim ettirmek ve tezkiye etmek için gelmedi mi? Resul demek bu demek değil mi? O halde Resul'ün hayatı, Resul'ün ahlakı, Resullah'ı tanıyalım arkadaşlar. Hadi gelin bu hafta biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyacağız. Tamam? Tanıyalım hocam. Nereden başlayalım? Muallim kişiliğinden başlayalım. Evet. Birinci madde olarak bunu saydık. İşte yazar bir madde daha sayıyor burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ilgili cömertlik dersen onun eğitimci kimliğinde bulursun. Merhamet dersen onun eğitimci kimliğinde bulursun. Tevazu dersen onun eğitimci kimliğinde bulursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakına dair her şeyi onun eğitimci kimliğinde ne yaparsın? Bulursun diyor. Çünkü bu yön onun kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözlerinin ve verdiği hükümlerin kabul edilmesi, davranıştan neziz alınması... Ve bunların gönüllerde tesir bırakmasındaki hikmet de burada yatıyor. Şimdi dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevhidi öğretmekle geldi değil mi? Tevhidi öyle bir anlatmalı ki içerik olarak demiyorum, tavır olarak diyorum, üslup olarak diyorum, duruş olarak diyorum. Tevhidi öyle bir şekilde ortaya koymalı ki insanlar şunu demeli. Ha bu öğretmen olsa olsa peygamberdir. Böyle bir öğretim, böyle bir metot Böyle bir öğretici kişilik ancak peygamberden gelir. İşte peygamberin eğitimci kimliğinin önemi burada yatmaktadır diyor. Yazar burada oldukça ilginç bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki iki tane alim var diyor. Birisi Bağdat'ta yaşamış diyor. Birisi de e, Endülüs'te yaşamış diyor. Birisi 1058'de yaşamış diyor. Birisi 1064'de. Aralarında 300-500 sene de yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazı yazdılar diyor. İkisi de aynı şeyi yazmış diyor. İkisi de aynı şey yazmış. Bir imam verdi, birisi İbni Hazm. Ne mezheplere aynı, ne hocalara aynı, ne okuduklara kaynak aynı. Beldeleri birbirinden uzak. Birisi Endülsemevi, Endül birisi Bağdat. Aynı dönemde yaşamış. Birisi 1300'de, birisi 1700'de yaşasa arada 400 yıl var, o ondan okumuştur filan. Aşağı yukarı aynı ifadeleri kullanmışlar. Resuller Allah'ın en hayırlı ve en iyi kullarıdır. Bu sebeple Allah onları Hakk'a davetle göndermiştir. Onlar insanları en iyilerin içinden seçmiştir. Nesepleri asla karşık değildir. Kalpler ona meyledecek şekilde yaratılmışlardır. Gönüller onlara şartlanmış, onlara doğru gidecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanlarının sözlerinde dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi vardır. Açını okuyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanlarının sözlerine dahi konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı zafiyetleri var. Böyle hınca inç düşman değiller. Yazar diyor ki Allah nübüvvet sebebi onlar en iyi şekilde korumuştur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakıyorsunuz arkadaşlar. 40 yaşından önce de böyle. Şunu hiç unutmayın. İslam'ın Hak olduğunun en güçlü delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunu daha önce söyledim. Çok daha önce yine söyledim. Şimdi yine dahi söylüyorum. Biz burada yaşıyoruz. Bir köyde hep beraber yaşıyoruz. Mutlu mesut yaşıyoruz. Ben iyiyim. Sen kötü bir şekilde yaşıyorsun. Bir adam geliyor. Allah beni gönderdi diyor. Benim peşimden geleceksiniz yoksa cehenneme gidersiniz. Benim peşimden gelirseniz cennete gidersiniz. Öyle mi? Eğer bana karşı gelirseniz de sizi öldürürüm diyor. Şimdi biz bu adam peşine niye gidelim? Bu adamda öyle bir şeyler olması lazım ki bizi aciz bırakmalı. Evet kesinlikle bunun peşine gitmemiz lazım demeliyiz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfı hayatı, sıfatları insanları bu şekilde aciz bırakacak bir hayattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşadı. Risalettin önce yaşadı. Allah subhanahu ve teala onu korumuştur. Allah s.a.v. yapmıştır? Her türlü kötülükten korumuştur. Mübüvvet alametleri Resulullah'ta son derece aşikardı. İşte bu. 21. yüzyıl cahiliyesinde yaşıyorsunuz. Herkesin İslam'ı inkar ettiği bir dönemde yaşıyorsunuz. Sana Allah'a niye iman ediyorsun diye sordukları zaman gökyüzü, yeryüzü, yıldızlar dediğin zaman adam söyleyecek bir sürü söz bilir. Muhammed Mustafa dediğin zaman Artık tek bir şey söyleyebiliyorlar. Ne söyleyebiliyorlar sence? Ha? Öyle birisi yaşamadı diyorlar. Tabii. Başka diyecek bir şey yok. O bir mitolojik kahraman öyle birisi yok diyorlar. Böyle bunu dedikleri zaman zaten bitiyor. Konuşmaya gerek yok. Bir milyon tane rivayet var. Hepsi yalan olsa bile bir milyon kişi bir kişinin varlığını yalan yere şahit ediyor. Tarihte böyle ikinci bir kişi yok. Tamam mı? Böyle bir ikinci kişi yok. Hadi bir milyonu geçelim. 300 yüz bin rivayet olsun. 300 bin kişinin aynı yalan üzere birleşmesi mümkün değildir. Yaşamadı diyorlar. Yaşadı dediği zaman onunla ilgili bilgiler zaten çok ortada yani. Kur'an-ı Kerim'de de o dönemde yazılmadı diyorlar. Nerede yazıldı? Daha sonra Emeviler döneminde yazıldı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yazdıysa bu sadece vahiledir. Başka bir ihtimal yok zaten. Başka bir ihtimal yok. Bunların en akıllısı böyle şey mi olur diyor. Tam başka bir ihtimal yoksa diyor. O zaman Mısır piramitlerinin de diyor şu an sırrını çözemedik. Onu da diyor yapan peygamber. Tamam öyledir o zaman. Ne diyelim. Yani bir şeyin sırrını çözemeyince o peygamber mi oluyor diyor. Nübüvvet alametleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında son derece aşikardır. Son derece güçlüdür. Bu alametler başından sonuna kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine, nebiliğine, Resullüğüne şahitlik etmektedir. Bu doğrulara yalan bir şey karışamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dost doğru nübüvvetine bir yalanın karışması mümkün değildir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak etmediği, Sıfatı kendisine mal etmesi mümkün değildir. Allah onu diğer kullar ağızdan seçmiş, onu korumuş, onu peygamber olarak göndermiştir. Onu bütün kötülüklerden temizlemiştir. Bütün ithamlardan uzak kılmıştır. Kötü sözlerden, kötü gözlerden korumuştur. O en güzel ahlakı ve en güzel davranışları sergilemek için hazırlanmıştır. Allah subhanahu ve ta'ala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bak yine aynı dediğim noktaya geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ey insanlar diyor bana Allah vahyetti. Ey Muhammed biz sana niye inanalım? Çünkü ben en güzel ahlakı en faziletli amelleri yapıyorum. Bunun için hazırlandım. Nübüvvet için hazırlandım. Başka yok. ikincisi yok yani orada. O toplumda bir ikincisi olmayan bir insan. Nübüvvet öyle bir esastır ki Şanlı uygun ve muvafık amellere götürür. Ona uymayacak davranışlardan uzak tutar diyor. Ve sonuç olarak burada kalalım inşallah. Diyor ki tüm bunlar netleştikten sonra netleştirdiği nokta şurası mübüvvet öyle bir esastır ki bembeyaz olmak zorundadır. Tek bir böyle iğne ucu kadar kirli bir bölüm yoktur. Mübüvvette böyle bir bölüm yoktur. Anlaşıldı mı? Evet. Bu böylece netleştikten sonra iyi dikkat bu dört esası ezberleyin önümüzdeki hafta bu dört esası anlatacağız. Bir insanın kamil bir insan olduğu dört şeyden anlaşılır. Bir insanın kamil bir insan olduğu dört yerden anlaşılır. Bir yaratılış güzelliği, iki ahlak güzelliği, üç söz güzelliği, dört davranış güzelliği. Sayıyoruz yaratılış güzelliği, ahlak güzelliği, söz güzelliği, davranış güzelliği. Tamam mı? Dört tane güzellik. Şimdi bundan sonra öyle güzelleşecek ki her bir güzelliği maddeli ayrılacak. Söz güzelliği altı madde. Davranış güzelliği dört madde. Ahlak güzelliği altı madde. Hepsini anlatacak. Ve bütün bu maddelerin tamamını biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde göreceğiz. Bu anlatacaklarımızın maddeler halinde ezberleyin. Ve arkasından bu olsa olsa bu beşer değil. Bu ancak onlar da bu beşer değil. Bu Yani onlar ne dedi? Ama biz diyeceğiz ki bu normal bir beşer değil. Bu Resul bir beşer. Bak dört maddeyi sayacağız. Her bir madde. Diyecek ki ahlak güzelliği için dört madde gerekir. Söz güzelliği için altı madde gerekir. Davranış güzelliği için altı madde gerekir. Toplam maddeler hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatında. En mükemmel haliyle olacak bir de. Yarım yamalak değil en mükemmel haliyle olacak diyoruz. Allah subhanahu wa ta'la sizden ve bizden razı olsun. Allah Subhanahu ve Teala bu amelimizi salih amel kabul etsin. Allah Subhanahu ve Teala bu amel vesilesiyle bizi cennete yaklaştırsın ve bizi cehennemden uzak kılsın ahir duanız elhamdülillah Rabbil